Selamünaleyküm arkadaşlar. Duyuyor musunuz beni? Ses verin. Ordaysanız. Evet, çalışkan öğrenciler orada. Hepsi ses verdiler. Allah'a şükür. Siz nasılsınız? Her şey yolunda mı? Bugün telafi dersimizle beraber asıl dersimizi yapacağız. 11-12. dersi bugün yapacağız değil mi? İnşallah. Derse geçmeden sormak istediğiniz bir şey var mı? 10.11 evet. Pardon. 10.11 değil mi? Evet. Bakayım. 10.11 evet. Doğru. işte bir şey kaçmıyor gözünüzden Var mı sormak istediğiniz bir şey, geçmiş derslerden? Ha, evet doğru. Hazır gelenler kazanıyor tabi ki, sınavda da kazanacak onlar. İnşallah. Peki başlayalım mı? Yeterince dinleyici kitlesi var. Nisap oluşmuş. 21 kişi, 21 kişiyle e, ders yapılır, başlanır değil mi? Peki bismillah diyelim başlayalım. Evet, bugünkü e, dersimiz İslam Bankacılığı 1 ve İslam Bankacılığı 2 başlığını taşıyor. İnşallah e, bugün e, şimdiye kadar klasik fıkıh ilminde İslam hukukunda e, mali e, kurallarla ilgili konuştuk daha çok. E, mali kurallarla ilgili temel e, müesseseleri ve kavramları konuştuk. İşte, Akitler, şartlar, faiz, çeşitli alışverişle ilgili kurallar, vekaletle, icareyle ilgili, sarfla, rehinle ilgili kurallar. Bunların hepsi bir hukuki yapının altyapısını oluşturan temel zemini oluşturan kavramlar ve kurumlar konulardı. Şimdi... Çağdaş bir konu çerçevesinde İslam hukuku açısından bugün günümüzde de gerçekten önemli bir yer işgal etmeye başlayan bir konuyu ele alacağız. İslam bankacılığı. Şimdi daha önce size şunu söylemiştim. Vakıf hukuku İslam hukukundan gelip de Türk hukukunda yaşayan ee, tek e, İslami hukuki müessesedir demiştim değil mi? Hatırlıyor musunuz bunu? Bu sözü. Dikkatli dinleyenler hatırlıyordur. Şaziye dışında hatırlayan yok. Evet. İsterseniz yazmak zor geliyorsa sesli açayım. Ya, ses nereden açılıyordu? Sesli olarak nereden açılıyordu ses her seferinde şey yapıyorum sesi nereden açıyorduk acaba bakayım yok Yo süküt her zaman ikrardan olmaz. O süküt ikrardandır Sözünün ilk kısmını da e, yazman gerekir. Mevdı hacette süt ikrardandır. Yok, sözlü olarak size yetki vermem lazım. O zaman isteyen mikrofonuyla konuşabiliyor. Ama neredendi bu? Şurada bir yerdeydi de her seferinde unutuyorum ya. Ya da ekranı değiştiriyorlar. Paylaş, durdur, fark etmeyek yok. Bakayım. Şurada olabilir mi? Mikrofonumun sesini kapat. O da değil. Web kamerası. Ha, söz hakkı iste. Konuşmaz değil mi? Onun için boşuna uğraşmayın diyorsun öyle mi Peki Evet ne demiştim ne sormuştum ben size Neyi hatırladınız mı? Yani konuyu yazmıyor. Türk hukukunda vakıf u -hukuk sisteminin Türklere geçişi değil ya, sus ya, olur mu Asma ya? Türkiye Cumhuriyetinin 1926 sonrasında İslam hukukundan tamamiyle kurtulduğunu deklare etmesi ne rağmen? İslam hukukundan Türkiye Cumhuriyeti hukuk düzenine devam eden tek müessese vakıf müessesesidir demiştim. Yoksa Türklerin vakıf e, sist müessesesini e, almaları bin yıldan fazladır. Eskidir yani. Ama ama Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti hukuk düzeni içerisinde e, vakıf hukuku devam eder. İslam hukuku kuralı olarak. Ama şu farkla ki şu farkla ki Türk hukuku onu İslam hukuku müessesesi olarak kabul etmez. O Onu yine e, batı hukuk düzeninde resepsiyon ile aldığı hukuk düzeninin bir kurumu olarak algılar ve öyle sunar. Biz onu İslam hukukundan geliyor diyoruz. Fakat 1926 sonrasında İslam hukuku hiçbir şekilde açıkça tanınarak hukukun bir parçası olarak tasavvur edilmemiştir. Ta ki 1983 veya 84 şimdi hatırlamıyorum ya 83'tü ya 84'tü Özal, Turgut Özal iktidara geldiği yıllarda Türkiye'de katılım bankaları kanunu çıkarıldı. Bu bir dönüm noktası. Neden dönüm noktası? Çünkü ilk kez Türkiye Cumhuriyeti Devleti İslam hukukuna ait bir müesseseyi yani faizsiz bankacılık adı altında bir müesseseyi ki bu İslam hukukunda faiz yasaktır. Türk hukukunda yasak değildir. İslam hukukundaki bu müesseseyi Türk hukukunun bir parçası olarak ilk kez açıktan tanımış oldu. Bu bir dönüm noktasıdır Türkiye'de. Unutmayın, 84 ise eğer Elif'in dediği gibi ya da Vahide'nin demediği gibi. Yani ya 83 ya 84 önemli değil. Dizide mi öyle, hangi dizide ya? 80'ler dizisi mi? Yapma ya. Orada e, bankacılığı anlatıyor mu? Katılım bankasını. İlginç. Bak ben onu kaçırmışım ya. Öyle bir anekdot vardı ben niye kaçırdım onu? Ya Özal'ın başa geçtiği yılı ben de biliyorum ya. Ben o zaman e, kaç yaşındaydım ya? 14 mü? 13 mü? 14 mü? 15 yaşındaydım ya. Ben biliyorum onu. 83 o. Ama katılım bankası yasası 83'te mi çıkmıştır, 84'te mi? İçeride yazmıyor mu? Metinde yazıyordur belki. Okumadınız mı metni? Okumayanlar ortaya çıktı, evet. Peki, şimdi ilk kez demek ki 83-84 o dönüm noktası İslam hukukuna ait bir kavram bir müessese ve bir kural tekrar 1926'da açıkça hukuk düzeninin dışına çıkarılmış olmasına rağmen İslam hukuku 1983 84ten itibaren tekrar İslam hukuku Türk hukukunun kısmen de olsa bir parçası haline geliyor. Bu önemli bir dönüm noktası. Bunu unutmayalım. Ayrıca bunun tabi ortaya çıkmasının en önemli nedeni sermayesi güçlü olan, sermaye birikimi güçlü olan, büyük nakit birikimi olan petrol zengini körfez Arap ülkelerinin yani Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Katar Bahreyn Kuveyt gibi Uman gibi İran gibi körfez ülkelerinin faizsiz bankacılık adı altında bir müesseseyi geliştirmeleri ve büyük oranda banka sermayelerinin sermayelerinin Büyük meblalara ulaştığı sermaye birikimlerinin ortaya çıkmasıyla 1980'lerin başından itibaren, 70'lerin sonuna doğru ve 80'lerin başından itibaren Bütün dünya, Özellikle dünyanın sermaye odaklı Yaklaşımına sahip olan Batılı Sermaye sahipleri Buradaki biriken ve büyüyen sermayeden pay alabilmek için e, İslam Bankası'na ilgi duymaya başladılar. Ser, e, burada çünkü petrol zengini büyük bir sermaye birikimi olan bir e, finansal durum ortaya çıktı. Bu pastadan pay alabilmek için bütün dünya İslam hukukunun bu faizsiz bankacılık müessesesiyle ile ilgilenmeye başladı. Bu enteresan bir şey. E, dediğim gibi 1920'lerden, 1900'lerin başından itibaren İslam hukuku adım adım İslam ülkelerinde e, hukuk düzeninin e, düzenleyicisi olmaktan çıkmış. İslam hukuku hukuk düzenlerinin bir parçası olmaktan çıkmaya başlamıştı. Bu Türkiye'de tamamıyla yapılmışken Arap dünyasında da büyük ölçüde başarılmıştı. Sadece bugün hala aile hukuku alanında ve bazı vakıf konularında İslam hukuku devam ediyor. Onun dışında Arap ülkelerinde de büyük ölçüde İslam hukuku devre dışı bırakılmıştı. Bu özellikle mali konularda medeni kanunun mali konularında İslam hukuku devre dışı bırakılmıştı. Çünkü faizli sistemle uyumlu değildi. Ancak Körfez'deki İslami sermaye biz faizle faizli bankalarla iş yapmayacağız onlarla bu işimizi yürütmeyeceğiz biz e, kendi finansal e, yöntemlerimizi faizsiz bankacılık adıyla kuracağız diye bir e, eğilime girince bütün dünya bunu tanımak zorunda kaldı ve Türkiye'de bu sermayeden bir pay alabilmek için 1983'te nihayet Şaziye'nin e, tespit ettiği yılda yani hemen Özal'ın iktidara gelmesinden kısa bir zaman sonra faizsiz bankacılığa yol verdi. Katılım bankası adıyla faizsiz demedi yalnız. İslami banka demedi, faizsiz banka demedi. Ne dedi? Katılım bankası. Yani ortaklık katılım, karar zarara katılım şeklinde ortaklık bankalığı bankacılığı anlamında bir kavram ortaya çıktı. Ve Türkiye'de İslam hukuku demeden ama İslam hukukuna ait bir müesseseyi hukukunun bir parçası haline getirip ve bu gittikçe büyüyen bir sermaye haline geldi ve nihayet AK Parti döneminde sadece bankacılık değil diğer başka finansal müesseseler de e, yeniden düzenlendi. Mesela bunlardan birisi borsanın düzenlenmesi, bir, bir diğeri sukuk piyasasının düzenlenmesi vesaire. Yani tüm finansal alanlarda e, katılım bankaları ve faizsiz finansman teknikleri üzerinde e, bir takım geliştirmeler yaptı Türk hukukunda e, Türkiye. E, i̇şte bu sebeple biz İslam bankacılığı diye bir kavramla karşı karşıyayız bugün. Onun için bunu bugün tanımaya, anlamaya çalışacağız. Bağlamı verebildim mi? Yakında Halk Bankası da Katılım Bankası kurmak üzere müracaat etti Bankacı, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme e, Kurulu'na Onlar da muhtemelen o izni alacaklar Halk Bankası Katılım Bankası kuruyor Vakıf, bank ve ziraatta yolda diyorlar Dolayısıyla bir anda %4-4.5'ler civarındaki e, şey ee, katılım bankalarının e, hissesi bu sermaye piyasasındaki hissesi %5-6-7'lere %8'lere belki çıkacak bir anda yani bu çünkü 2-3 veya 3 büyük devlet bankasının buraya girmesi çok iyi e, çok değişik bir e, ortam yaratacak şimdi biz bunun arka planını verdikten sonra e, biraz daha detaylarına bakalım ne demek şimdi öncelikle banka nedir Onla bakalım. İslam bankacılığından konuşmamız için bankadan konuşmamız lazım. Nedir banka? Banka İtalyanca bir kelimeymiş. Bütün Latin dillerinden aynı kullanılan bir kelime haline geliyor. Türkiye, Türkçe'de de, Arapça'da da bank kelimesi kullanılıyor. Araplar bir de masrif kelimesini de kullanıyorlar. Şimdi iyi mi? Hüla. Bankaların çeşitleri işte iki tür banka var. Aslında banka bir tür, ilk ortaya çıktığında şu demek banka yatırımın en önemli ayağı e, finansmanın olması yani diyelim ki siz bir yatırım yapacaksınız bir dükkan açacaksınız e, dükkan açmak için önce bir nakdinizin olması gerekiyor değil mi bir nakit yığınınızın olmazsa dükkan açamazsınız çünkü ilk açılışta bir dükkanın işte tutulması onun birkaç aylık kirasının hazır edilmesi onun işte e, e, güzelce e, bir restorasyondan bakımdan geçirilip iç tefrişatının yapılması, gerekli alet edevatın satın alınması vesaire ilk anda hava parası vesaire neyse yani o ilk anda büyük bir paraya yani bir yekün bir paraya ihtiyaç vardır. Her yatırımı ilk aşaması böyledir. Bir sermaye olmadan yatırım yapmak çok zordur. Dolayısıyla yatırımın ilk aşaması olan bu e, sermaye birikimi yekünü sorununu halletmek üzere e, önce e, Hollanda'da ve daha sonra Avrupa'ya yayılmış bir yöntem var. Buna bankacılık yöntemi deniyor. Nedir o? E, diyorlar ki sermaye için ne gerekiyor? Bazı insanlarda para var. Bazı insanlarda da e, iş yapma kabiliyeti var. Parayla iş yapma kabiliyetinin aynı insanda toplanma şansı düşük. Dolayısıyla Para sahipleriyle fazla para diyelim para değil de fazla para yani ihtiyacının ötesinde paraya sahip olanla yatırımcı kabiliyeti olanı bir arada bulundurmanın yolunu aramak lazım. Yastık altında tutulan o paraların bir şekilde yatırımcıya ulaştırılması lazım. Yani yatırım yapabilen, yatırım kabiliyeti olan, iş ticaret kabiliyeti olan insanlara finansman olarak yastık altındaki paraların veya ceplerdeki paraların veya küplerdeki paraların bir şekilde piyasaya katılarak, sermayelerinin artırılarak yatırımın artırılması herkesin işine yarar. Bankacılık bu kavramı bu ihtiyaçtan ortaya çıkıyor. Ve şöyle diyorlar, diyorlar ki cebinde parası olup da e, yatırım yapamayan insanların sayısı e, yatırım yapan insanların sayısından çok çok fazla dolayısıyla e, bu kadar büyük bir parayı eğer e, bir araya getirebilirseniz gerçekten çok büyük e, meblalar toplayabilirsiniz o sebeple bankacılık şöyle yapıyor diyor ki ne yapalım biz mevduat dediğimiz e, bir e, güvenceli e, sabit karı olan e, bir e, şartname çerçevesinde e, paraları toplayalım. Yani diyelim ki siz bize parayı verirseniz, ey yastığın altında parayı tutanlar, e, size iki tane güvence vereceğiz. Bir paranızın çalınma riskini ortadan kaldıracağız. Çünkü bize emanet ederseniz biz yani ev, evde koruyamadığınız şeyi biz bankada koruyabiliriz. İlk zamanlar gerçi bankalar da soyuluyor ama olsun sigorta sistemi getirerek o parayı da sigorta ederek kurtarabiliyorlardı. Ee, ama evde korumak daha zor. Dolayısıyla bir güvence veriyorlar. Bankayı banka sizin paranızı depozito olarak koyabileceğiniz, güvence altına alacağınız bir ee, güvenceli mekan yaratıyor. İkincisi de diyor ki bu bize parayı verirseniz diyor teşvik olsun diye bir güvence yeterince bir teşvik İkincisi de sizin paranızın durduğu yerde değer kaybetmesini engelleyecek e, belirli bir faiz kar e, dilimi size şart koşacağız. Yani diyeceğiz ki 100 lira verdiyseniz bir yıl sonra biz size 115 lira, 120 lira vereceğiz. Hayır hayır normal bankadan bahsediyorum. Katılım payı değil. Yani normal diyor ki senin param büyüyecek. Bende durduğunda hem korunmuş olacak hırsızdan yolsuzdan neyse işte çalınmaktan korunmuş olacak yanmaktan korunmuş olacak hem de artacak. İşte bu iki güvenceyi verdiğiniz zaman insanların böyle akın akın bu güvenceyi veren kurumlara aktığını görüyorsunuz. Çünkü yeterince bir teşvik. Evinde parası var korkuyor ya bu parayı nasıl koruyacağım sürekli akıl parasında vesaire. Bunu ortadan kaldırmış oluyor. İkincisi de diğer neden de Aynı zamanda paran evde durduğu zaman e, yatıyor, aynı kalıyor, e, hatta enflasyon varsa eriyor. Ama bankaya koyduğunuz zaman diyor ki ben diyor e, şu kadar e, fazla vereceğim sana. Bana verirsen mesela sana %10 fazla vereceğim diyor veya %15-20 fazla vereceğim diyor veya %1-2 bazı. E, faizlerin çok düşük olduğu ülkelerde yüzde bir, yüzde iki bazen e, sadece parayı korumak değer olabiliyor. Hiçbir faiz vermiyor. Sadece paranı korumam yeterli bir senin için bir güvencedir. E, şart, e, avantajdır. Bu yeterlidir diyor. Bazen de işte böylece fazla vermiş oluyor. Bu bu faiz. Faizle para toplamış oluyor. yani Böyle bir güvence vererek parayı toplamış oluyor. İşte banka Buradan çıkıyor. İlk bankaları buradan keşfediyorlar. Niye? Çünkü kapitalizm adı üstünde kapital sermaye demek. Kapitalizm e, sermayeyi ideolojisi haline getirmiş sistem demek. Yani sermayeyi bakış açısının merkezine oturtmuş sistem demek. Sermayecilik demek. Kapitalizm. Şimdi sermaye ne kadar önemli ve büyük olursa o kadar çok kar getiriyor. O sebeple de ne kadar çok insanın parasını bankaya çekerseniz o kadar fazla e, kar getirecek işlere yatırım yapma imkanınız var demektir. Yani sermayenizin çokluğu, büyüklüğü karınızın artmasına da neden oluyor. Sermaye büyüdükçe kar artıyor. Sermaye küçük olduğunda kar marjı da düşük oluyor. Mesela bakkalların karıyla marketlerin karları çok farklı. Bakkallar 25 kuruş kar ettiği zaman kar sayıyor. Ama market belki 1 liradan aşağı kar etmiyor her bir maddede. 25 kuruşu kar saymıyor. Sermaye büyüdükçe alım gücü artıyor. Dolayısıyla o sebeple bankalara keşfediyor kapitalistler. Diyorlar ki, banka vasıtasıyla yastık altındaki tüm paraları değil de, diyelim ki mesela çoğunu toplasak bile korkunç bir para birikimi oluyor. Biz bunu yatırıma dönüştürdüğümüzde çok büyük karlar elde edebiliriz bunu. Anladın mı? İşte bankacılığın ortaya çıkması böyle bir şey yani bu 1157'de Benedikte kurulmuştur dediler. Denilen şey gerçek bankacı değil. Daha çok işte 1500 geçen hafta konuştuğumuz 1500 lü yıllarda e, ekonomide merkantilist dönem denilen sermaye kapitalizmin ilk ortaya çıktığı dönem olan o dönemde Hollanda'da ortaya çıkıyor bu ve sonra hızla kapitalizmin yayılmasıyla Avrupa ülkelerinde Bankacılık diye bir sistem yayılmaya başlıyor ve hala da devam ediyor işte kredi kartıyla, sanal kartlarla, şimdi cep telefonlarından hiçbir şey yapmadan cep telefonunu kredi kartı gibi kullanacağınız bir sisteme doğru gidiyoruz. Hızla büyüyor ve devam ediyor. Hiç parayı görmeden alışveriş yapılan bir sisteme doğru gidiyoruz. E, bu bankacılığın e, gelişmesiyle beraber ve sürekli gelişiyor, büyüyor ve hiç kimse artık cebinde para taşımak istemiyor. Ya da 5 lira, 10 lira, 20 lira cebinde tutuyor. Özellikle Avrupa'da biz Avrupa'ya gittiğimiz zaman e, ben e, İngiltere'de bir 6 yıl yaşadım. İlk gittiğimizde bize dediler ki e, bu ülkede sakın cebinize para 5 e, liradan 5 e, pound'dan ya da 10 Pound'dan fazla para taşımayın. Ee, eğer çok büyük para taşırsanız, e, ha bir de e, size yolda birisi bıçağı çekip de o parayı isterse hemen verin. Ve sakın da büyük para vermeyin. Çünkü eğer para vermezseniz siz, e, sizi öldürebilirler. Ya da çok para verirseniz 100 dolar, 200 dolar çıkarsa cebinizde. 100 pound, 200 pound, on, onun için de sizi öldürürler çünkü peşinize takılacak, yani e, peşi, pe, e, polisin peşine takılacağını düşünür. Dolayısıyla e, ya bırak Bayde de ya konuyu anlamayacağız. E, parayı cebinizde tutmayın diye böyle bir teşvik. Avrupa'da insanlar korkutularak para cepte tutulmaz. Hatta suçluları muhtemelen sigorta şirketleri ve banka, bankalar besliyor. Neden? Çünkü diyor ki ceplerinde para tutmasın insanlar bankaya koysunlar bütün paraları. Sigorta yaptırsınlar. E, hırsızlık oluyor mesela evini sigorta ettirdin mi diyor hemen onu soruyor polis. Yani demiyor ki ya bu hırsızı yakalayalım ya evini sigorta ettirdin mi diye soruyor. Yani sigortacılar ve bankacılar çok büyük sermayeleri biriktiren ve büyük karlar elde eden kuruluşlardır. Ve dünyada büyük sermaye birikimleri bunların üzerinden yapılır. Ve bunlar dediğim gibi sermaye büyüdükçe karda büyür. Bankacılığın esas olarak felsefesi bu. Osmanlı bu anlamda kapitalizme ancak biliyorsunuz tanzimatta geçiyor. Tanzimatta bir takım reformlar yapıyor ve kapitalist sistemi sisteminin bir parçası haline getirmeye başlıyor. Ve önce 1847'de gayrimüslimlere kuruluyor. Daha sonra işte Banka Osmanlı yine gayrimüslim Müslüman ortaklığıyla bir takım bankalar açıyor. 1913'te, 17'de bir takım banka denemeleri var. Bizim bugün işte Ziraat Bankası, vakıf vakıf bank, vakıf bank gerçi vakıf parası üzerine kuruldu ama o biraz daha geç değil mi? 1940'lardan 50'lerden sonra kuruldu. Ama Ziraat eski bir bankadır. Osmanlı bankası diye bir banka vardı. Sonra garanti içerisinde eridi gitti. Banka Osmanlı Osmanlı Şahane adıyla 1960'te kurulmuştu aslında. Sonra işte ticaret Türk ticaret bankası, Avusturya Türk bankası olarak, İstanbul bankası olarak ilk kurulmuştu vesaire. Bunlar 19. yüzyılın demek ki ikinci yarısında kapitalizmin Osmanlı toplumunun ekonomik yapısının bir parçası haline gelmesiyle beraber bankacılık Türkiye'ye de geliyor. Tabi bu gelen şey ne? Faizsiz değil, faizli bankacılık. Yani gelen bu. Çünkü kapitalizm başka banka bilmiyor. Banka faiz demek. Çünkü ne dedim? Bankayı topla, bankadan bankaya eğer insanların akın akın gelerek paralarını oraya yatırmalarını istiyorsanız ne olacak? Bir banka güvenceli bir yer olacak. iki para artacak. Bu iki teşvik edici unsur olmadığı zaman bankaya gelmiyor insanlar. Bankada zarar edebilir, zarar yazabilir dediğiniz anda kimse parasını yatırmaz oraya. Bir de zarar edilebilir ihtimali ortaya çıkarsa bankalar da hep zarar yazarlar. Hiç kar göstermezler. O yüzden garantili olursa insanlar gidiyor. Garanti yoksa eğer benim param artacak herhalükarda diye bir garanti yoksa kimse gitmiyor oraya. Şimdi e, geçen hafta faizi konuştuk değil mi? Konuşmuş muyduk? Bakayım dersi dinliyor musunuz diye soruyorum. Yoksa biliyorum konuştuğumuzu. Şimdi faiz neydi? En son nihai yasaklanan faiz neydi? Bir kimse bir başka kimseye ben sana şu kadar para veririm. Ee, ama bana e, şu e, sabit karla geriye verirsen. Artarak verirsen sabit bir artış. Şart koşarak verirse işte ben sana 5000 e, lira veririm ama e, işte altı bin lira olarak alırım o parayı bir sene sonra senden şartıyla verirse artış yaparak verirse aynıyla değil 5000 veririm 5000 olarak alırım değil 5000 verip şey işte 5100 liradan 5000 bin, bin lira 10 bin lira 100 bin lira neyse ne kadar olsa böyle 5000'in üzerindeki her artış faiz faize girer, ribel fazl bu değil, bu ribel nesiye ve fazl birlikte, gecikme faizi yani bu, gecikme ve artış, ribel nesiye, gecikme artı artı fazlalık demek, ribel fazlıl gecikme olmadan yapılan fazlalığa ribel fazlıl deniyor, karıştırma onu şazi. tamam mı? Heh, e, şimdi ya da e, alıcı diyor ki parayı alan kişi ben bana para ver e, ben sana 5 lira verdiysen 6 lira olarak geri vereceğim işte bu e, ister veri, e, parayı veren ister parayı alan şart koysun yani bu şartla yapılan borçlanma işlemi faizli işlem olarak kabul ediliyor ve Param kabul ediyor değil mi? Şimdi bankacılık ne yapıyor? Banka diyor ki ben size parayı veririm. Bana getirirseniz parayı ben size kesin artırarak vereceğim diyor. Kar da etsem zarar da etsem size kesin artış vereceğim diyor. Demek ki o zaman işlem yapılan işlem açısından Neydi yapılan işlem? İşte 5 vereceğim, fazlasını alacaksın, 6 alacaksın. Burada da bankada diyor ki ben size 5 verirseniz 6'yı garanti ediyorum diyor. Aynı şey gördüğünüz gibi yapılan işlem açısından bir fark yok. O halde işlemin şeklinde hiçbir farklılık yok ise o zaman demek ki bankacılık dediğimiz müessese yani sabit gelirli e, sabit artış sözü vadederek ederek e, yapılan borçlanma işlemlerinin üzerine oturan bankacılık dediğimiz sistem aslında faizli sistem demek ki zaten bankalar biz faizli müesseseleriz diye de açıkça deklare ediyorlar. O halde ee, bu da İslam'da yasak olduğuna göre, peki o zaman İslami çerçevede e, bir e, finansman nasıl olacak? Yani bir yatırımın finanse edilmesi, bir yatırımın mali olarak desteklenmesi nasıl olacak? Kapitalizmle nasıl mücadele edeceksiniz? Yani kapitalizm sürekli sermayeyi büyütüyor bankalar aracılığıyla. Öyle mi? Ve sürekli büyük yatırımlar yapıyor. Bankalar yatırımın motoru bir yerde. E peki İslam, bunun İslami versiyonu olamaz mı? Yani hem kapitalizm olacak yani sermaye bir büyütme dürtüsü, ülküsü olacak. Hem de faize düşmeden yapılacak. Bu mümkün değil mi? Sorusuna işte cevap olarak İslam bankacılığı ortaya çıkıyor. Çok çeşitli denemeler var tabii ki. İşte İslam tarihinde e, faizsiz bankacılık e, var mıydı? Tabii mesela beytülmal insanlara kredi veriyordu, sarraflar kredi veriyordu, cehbezler dostluk yardımlaşma dernekleri, vakıflar, mudarebe şirketleri gibi finansman teknikleri vardı. Şimdi Beytülmal, işte devletin hazinesinin insanların yatırımını teşvik etmek amacıyla faizsiz kredi vermesi. Saraflar ve cehbezler aynı şekilde bir finansman aracı olarak çalışıyorlardı. Devlete borç veriyorlardı. Ve o borcun bir şekilde faizsiz olarak e, hukuk düzeni içerisinde e, garanti altına alınması için faizsiz ol, olmasını garanti altına alan bir, bir, bir takım işlemlerden geçiriyor. E, en önemli geçen hafta bahsettiğim para vakıfları meselesi var ki bu vakf derahim ve denanir bunlar para vakıfları da bir mevi bankalar. Bunlar da işte e, Osmanlı devletinde 1500'lerin başından itibaren 1400'lerin sonu 1500'lerin başından itibaren Osmanlı Devleti'nde sermaye biriktiren ve bu sermayeyi yatırımda kullanan müesseseler olarak ortaya çıkıyorlar. Bu, bu para vakıfları. Ne yapıyorlar? Diyorlar ki para para kazanmak tamam, bu caiz değil. Yani parayı verip onun üzerinden para kazanmak. Ancak bir takım muamele-i geçirilerek e, paranın e, vakfa ait paranın hem finansman ihtiyacını yatırımda kullanılmak üzerine üzere finansman ihtiyacını karşılamada kullanılması sağlanabilir, hem de vakıf parasının erimeden sürekli bir hayır hizmetinde devam etmesi sağlanabilir. Bunlar muamele-i yaparak parayı borç veriyorlar ve muamele-i şer'iye yapıldıktan sonra elde edilen sabit kar kar adını alıyor faiz olmaktan çıkarılıyor. Muamele-i yoluyla faiz olmaktan çıkarıyorlar onu. Ve buna ribhi şer'i diyorlar. Daha sonra esnaf sandıkları, eğitim sandıkları, avarız vakıfları gibi pek çok vakıflar, sonra posta tasarruf sandıkları gibi pek çok yapılar burada bu işlemleri kullanarak faizsiz bankalara model oluyorlar bir yerde. Mudarebe dediğimiz daha önce söz ettiğim bir finansman tekniği daha var. O biliyorsunuz emek sermaye ortaklığı. Şirketler bahsinde okumuştuk bunu. Para vakıflarının borç para verip parayı da karlı bir şekilde kullanma e e e yapan müesseseler olduğunu bilelim. Bunların muamele iş yer yaparak bunu yapmaları meselesine daha sonra döneceğim. Onun ne olduğuna da. Yani bunlar buraların aynı zamanda bir finansman MSSS olduğunu bilelim. Onu anlatmaya çalışıyorum Elif. Tamam. Şimdi emek emek sermaye ortaklığı da yine bir finansman tekniği. Bir taraftan emek, diğer taraftan para, ortaklık yapıyorlar. E, elde edilen kar işte e, anlaşılan oranda e, pay ediliyor. Sermaye bir taraftan para bir taraftan şey, e, emek bir taraftan bir ticaret yapıyor, diğeri parayı veriyor, ortak oluyorlar. Bu da bir finansman tekniği. Ve nihayet çağdaş faizsiz bankalar ne zaman çıkıyor? İşte bir takım biraz önce söylediğim e, Avrupa'da gelişen ve serma, e, kapitalizmin sermayeciliğinin temelini oluşturan bankacılık sistemine alternatif arayışları Müslüman dünyada 1960'lardan sonra yavaş yavaş Müslümanların e, bu arayışları e, Yenilme dönemini atlatmaya başladıkları, bağımsızlıklarını elde etmeye başladıkları dönemlerde tekrar kendilerine dönüp ya bu faizli bankalar karşısında acaba faizsiz yatırım yapabileceğimiz yollar yok mu diye arayışlar başlayınca ki bu 1960'lara tekabül ediyor. İlk işte. Mevdudi, mesela Faiz diye bir kitap yazıyor, 1960'larda, 50'lerde veya 60'larda değilse. Sonra Mısır'da Ahmet Neccar denilen bir adam, milletten büyük paralar topluyor, büyük sermayeler topluyor ve o paraları kar-zarar ortaklığı şeklinde şirketleştirerek büyük başarılar elde ediyor. Fakat e, Abdül Nasır'ın e, hışmına uğruyor. E, Mısırda firavunlar eksik olmuyor biliyorsunuz. E, o zaman Abdül Nasır bugün Sisi. E, o gelişen İslami bankanın önünü kesiyor e, ve bir yerde batırıyorlar onu. O kötü bir tecrübe olarak tarihteki yerini alıyor. Ama e, nihayet e, 1970'lerde körfez sermayesinin devreye girmesiyle ve büyük e, sermaye birikiminin ortaya çıkıp bunun da faizsiz arayışa girmesi üzerine faizsiz bankacılık dediğimiz bankacılık, e, banka anlamda ortaklık değil de banka dediğimiz e, müessesenin faizsiz modeli ortaya çıkıyor. İşte bu model 83 yılında Türkiye'de, heh, burada yazıyormuş zaten, e, kuruluyor e, ve nihayet Birçok Türkiye'de denemeden sonra bu dört banka, Al -Bareke, El Bereke ilk kuranlardan biri, sonra Kuveyt Türk, sonra işte Anadolu, Anadolu Finans ve bizim finans birleşerek Türkiye Finans Katılım Bankası oluyorlar biliyorsunuz. Ve nihayet Asya Katılım Bankası, İhlas batıyor biliyorsunuz o 2001 krizinde, bankacılık krizinde ve şu anda dört tane var gerisi de yolda geliyor. Daha bahsettiğim. Şimdi gelelim bunların yaptıkları işlemlere. Ne yapıyorlar faizsiz bankalar? Aslı Elbereke'dir. Ee, o İngilizce'de yazıl, yazılırken ee, Araplar şey İngilizce'de A-E diye okunur. E ile A arası bir şey okunur. Ee, dolayısıyla onların hepsini E diye okuyabilirsiniz. Al-Baraka diye yazılır. Ama İngilizce'de onu okuyanlar el diyor diye okurlar, el-berake, e, e ile a arası bir şeydir, zaten Arapça'da da öyledir, el-berake. Anladınız mı? Yani İngilizce'deki yazılımı, yazılım şeklidir o, el e, Bir kere Latinize, öyle Latinize edilince bizim dilimize de böyle kaldı, keşke geldiği zaman el deselerdi. O zaman daha iyi olmuş. Bereket Bankası gibi. Daha güzel olurdu değil mi? Daha hoş gelirdi. Ama o zaman hemen birileri karşı çıkardı. Nedir bu ya falan? Albaraka deyince sanki yabancı bir <gülüyor> kelimeymiş gibi kimse karşı çıkmamıştır. Evet. Gelelim şimdi faizsiz bankalar ne yapar? Bankacılık işlemlerinde işte Öncelikle tabii ki sermaye. Yani e, mevduat topluyorlar. Sonra mevduatı kullandırıyorlar. E, ve diğer bankacılık hizmetleri yapıyorlar. Yani bankaları, bankada parayı tutuyorlar. E, bank, e, para transferi yapıyorlar. Çek senet işleri yapıyorlar. Vesaire vesaire. Birçok birçok işlemi yapıyorlar biliyorsunuz. Şimdi faizli bankaların mevduatı Toplanması nasıl oluyor? Ee, önce yani vadesiz mevduat olabilir. Bunlara cari hesaplar deniyor. Bir de vadeli mevduat var. Bizim bizi ilgilendiren vadeli mevduatlar. Vadesizler yani orada herhangi bir e, normalde faizsiz de olabiliyor. E, bazı bankalar cari de olsa faizli e, teşvik için faizli de yapabiliyorlar. Ama orada faiz oranları... Düşük oluyor ama vadeli de belli bir faiz oranı daha karlı oluyor orada. Belli bir faiz oranıyla yani daha çok tasarruf etmek amacıyla 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık ya da 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık, 1 yıllık, 2 yıllık, 5 yıllık ne kadar uzun verirseniz vadeli ne kadar uzatırsanız, banka sizin parayı ne kadar zaman çekmeyeceğinizi garanti ederse ederseniz o kadar fazla kar veriyor size. Yani o vade uzadıkça karını da artırabiliyor. Ama siz diyelim ki bir aylık vade verirseniz daha şey yapıyor. Çünkü banka ünlü görmek istiyor. Ben bu parayı ne karar verebilirim? Ee, şeye Mevduat kullan, yatırım amaçlı olarak kullandırabilirim. Ama bir aylık verdiğinizde ha demek ki bu para bende bir ay durabilir. Bir ayda duracakmış gibi daha az risk e, taşıyan işlere yatırırım. Daha az karlı işlere yatırırım diyor. O yüzden de size de az faiz vermiş oluyor. Vadeli vadesiz olabilir. Faizli bankaların mevduat değerlendirmeleri de daha çok yatırım amaçlı. Yani Moody'lerden topladığı paraları büyük yekümler haline getirip mesela bir fabrika kurumunda bir yeni büyük teknoloji ya da yeni büyük yatırım yapmada mesela bir kamyon fabrikası kurmada bir otomobil üretmede bir Türk otomobil markası üretmede kullandırıyor. Bunun için çok büyük paraya ihtiyacı var. Yani mesela. 1 milyar dolar belki 5 milyar dolar yatırım yapmanız gerekiyor. Bu kadar parayı kim verebilir? 5 milyar dolar bir yatırımı yapabilmeniz çok büyük güçlü sermaye ister. Bankanın o, ancak bunu mevduat toplayarak yapması mümkün. İşte o mevduatlar toplanıp da büyük yekümler oluştuğu zaman ki bizim bankaların pek çoğu buradan uzakta yani bu kadar şey veremez. Kredi veremez. Onlar ne yapıyorlar? Avrupa'daki daha büyük bankalardan faizle alıyorlar sonra o, o faizle aldıkları büyük sermayeyi buradaki büyük yatırımlara yatırıyorlar. Mesela 3. Havalimanı'nın yapımına yapılmış bunu Cengiz İnşaat'ın başında olduğu konsorsiyon bu şekilde finanse ediyor. Çünkü 20-25 milyar dolarlık bir e, sermayeden bahsediyoruz. Çok büyük bir yatırım istiyor burası. E, o sebeple bankanın da ona göre güçlü olması sermaye yapısının güçlü olması gerekiyor. Şimdi faizli bankalardaki mevduatın hem e, toplanması hem de kullandırılması faizli olduğu için fıkhiye açıdan e, faizli e, faizli işlemdir. Dolayısıyla e, şey değildir. E, helal değil. Ama diyelim ki bankayı Bankaya, faizsiz bankaya siz paranızı götürdünüz, yatırdınız, hiçbir faiz almadan sadece koruma amaçlı ve geri aldınız. Bunda bir, bir sakınca yok. Daha çok faizsizinde var. Faizsizinde var. Faizsiz bankalar e, nasıl peki e, hesaplarını e, faizden uzak hale getiriyorlar. Ve aynı zamanda da bankacılık işlemi yapıyorlar. Şöyle yapıyorlar. Faizsiz bankalar. Ee, özel cari hesaplar zaten onlar e, faizsiz. Zaten kar, zarar, herhangi bir şey yok orada. Parayı yatırıyorsunuz, aynen geri çekiyorsunuz. Bunlar e, önemli değil. Özel cari e, hesaplar. Vadesiz e, hesaplar gibi yani. E, bunların bir sakıncası yok tabi ki. Emanet hükmünde orada. Katılım hesabı. Bu işte faizli, vadeli mevduatın karşılığı katılım katılım hesabıdır. Yani insanları paralarını bankaya yatırma teşvikini e, faizsiz bankalar katılım hesabı ile yapıyorlar. Yani diyorlar ki bize katılı, katılırsanız diyorlar, biz size kar vereceğiz diyorlar. Katılım hesabı. Yani bizim e, parayı e, faizsiz olarak e, yatırıma yönlendireceğiz. O yatırımdan elde ettiğimiz karları hesaplayıp sizin katılım hesabınıza kar olarak vereceğiz diyorlar. Yani bir yandan koruyacağız. İkincisi de e, katılım hesabıyla paranızı artıracağız aynı zamanda. Çünkü biz bu parayı alacağız, yatırımda kullanacağız. O yatırımdan gelen karı da size vereceğiz diyorlar. Yani mevduatı Topluyorlar ama baştan şöyle bir garanti vermiyorlar diyor. Demiyorlar ki mesela biz size ay sonunda ya da 3 ay sonunda ya da 1 yıl sonunda şu kadar oranda fazlalık vereceğiz demiyorlar. Sadece diyorlar ki bu bir katılım bankasıdır yatırımın karına göre size kar vereceğiz. Bu ne demek? Zarar da edebilir ihtimalini taşıyorlar. Tamam Yani kar ne kadar olursa yatırım ne kadar kar ederse o kadar size yansıtacağız diyor. Tabi belirli oranlar belirleyerek. Yani e, ilk kısım yani e, mudi ile banka arasında yani e, parayı, küçük parayı bankaya yatıranla banka arasındaki ilişki e, bir mudarebe ilişkisi. Yani bir taraf parayı veriyor, diğer taraf Emek ortaya koyuyor. Dolayısıyla aralarında anlaşıyorlar. Parayı verenle emeği ortaya koyan banka diyor ki ben aramızda ortaklık şu şekilde yapacağız. Elde ettiğim karın %80'i bana ait olacak. %20'sini de parayı koyan mudiye aittir diyor. Size yani sizlere bankaya parayı koyan bir yerde mudarip olacak. Parayı koyan bankada hiç kendi parası değil o para. O parayı işletecek, o işletmenin karını aralarında anlaşacaklar. İşte %30'a %70 ya da %70'e %30 ya da %20'ye %80 gibi anlaşıyorlar. Ve bu şekilde demek ki parayı yatıranla işleten arasındaki ilişki mudarebe ilişkisi. Kar zarar ortaklığı dediğimiz emek sermaye ortaklığı dediğimiz ortaklık. Burada parayı yatıran sermaye sahibi mudiler Rabbul Mal sayılıyor, bankada mudarip sayılıyor. Tamam mı? Bu ikisi arasındaki ilişki böyle. Peki faizsiz bankalar topladıkları bu yekün büyük paraları nasıl işletiyorlar ve nasıl kara çeviriyorlar? Burada da yine faizden kaçınmak için diyorlar ki biz parayı e, ya Emek sermaye ortaklığı ile mesela diyelim ki 100 milyar, 100, 100 milyon lira topladık. Şimdi bu 100 milyonun e, 75 milyonunu bir büyük e, otomobil fabrikasının e, kurulması için e, kar zarar ortaklığı ile yani yine aynı mudarebe ortaklığı ile otomobil firmasına verebiliriz. Otomobil firmasından elde edeceği karı işte 3 yılda 5 yılda neyse karı e, banka kara ortak oluyor. Parayı koyuyor ortaya. Hem parasını geri alacak hem de karını geri alacak o paranın. Dolayısıyla ya böyle ya işletebilir. Yani o 100 lira, 200 lira, 500 lira, 1000 lira, 10 bin lira, 100 bin lira olarak topladığı paraları 100 milyonlara ulaşıyor, o 100 milyonları götürüyor bir e, büyük yatırımcıya ve o yatırımcıyla ortaklık kuruyor. Dolayısıyla hem Muğdilerle hem de yatırımcıyla bankanın ilişkisi e, birincide e, mudiler e, Rabbul Mal, banka e, Mudarip, İkincide yatırımcı Mudarip, banka Rabbul Mal oluyor. Dolayısıyla iki tane mudarebe işlemi ortaya çıkmış oluyor. Tamam Diğerinin tersi oluyor tabii. Anladık mı burayı? Bu birinci iş, işletim türü. İkincisi şirket kuruyor. Yani mudarebe değil de şirket kuruyor. Yani yatırımcı, e, diyelim otomobil fabrikası kurmak isteyen yatırımcı ile banka eşit veya belli oranlarda sermaye koyuyorlar. Birisi yüz bin koyuyor, öbürü de 100 bin koyuyor mesela. Biri 100 milyon koyuyor, öbürü de 100 milyon koyuyor. Ortak oluyorlar paralarını koyarak, emek sermaye değil paralarını koyarak ortak olabilirler. Banka ikinci tarafta müşarik, müşareke yapmış oluyor. Azalan ortaklık türü de var. Yani müşareke hükümleri çerçevesinde bu ortaklık türü yani Ortaklık konusu olan mülk ya da projenin tamamına sahip olmak istediği takdirde belli devrelerde yani belli bir zaman diliminde diyor ki bu sermaye otomobil fabrikası tamamen bana ait olacak diyor yatırımcı. Bankada yavaş yavaş ondan çekilecek. Bu şekilde azalan bir ortaklık sistemi olabilir ya da normal sürekli devam eden bir ortaklık olabilir. Kar da bankaya sürekli gelmiş olur. Tabii ki banka eğer yatırım yapan kişinin işlerini, işlerini takip ederse bunun karşılığında ücret alacaktır. Ortaklıklarda bu mümkün. Demek ki mudarebe yapabilir yatırır, parayı yatırıma sokarken. E, müşareke yapabilir yani ortaklık kurabilir normal ortaklık. Mudarebe emek sermaye ortaklığı, müşareke para para ortaklığı e, bir de murabaha yapabilir. Ne demek murabaha? Yani e, müeccel da belli bir kar koyarak vadeli satış yapmak. Murabaha karlı satış demek. Artan ribh, kar e, anlamına geliyor. Yani şöyle, e, genellikle e, katılım bankaları e, mudilerine, yani küçük yatırımcılarına, parayı yatıran, kendisine yatıran, küçük e, yatırımcılara paralarını garanti etmek için garantili bir yol bulmuş. Demiş ki en garantili yol nedir? Mesela birisi ev almak istiyor. Şimdi benim bin liramla, senin bin liranı, öbürünün bin lirasını, öbürünün bin lirasını böyle yüzlerce kişinin bin lirasını topladığınız zaman yüz binler ediyor. Milyonlar ediyor belki. Şimdi bir adamın da ev alacak işte 100 bin, 200 bin, 300 bin liraya ihtiyacı var. E şimdi kendisi o parayı bir yerden alamıyor. Bankaya gidiyor. Banka diyor ki tamam ben sana evi alırım şu fiyata satarım şu fiyata. Banka evi alıyor 100 liraya. Satıyor 150 liraya. Aslında o adam evi o anda almak istese 100 liraya alabilecek. O 100 lirayı banka sağlıyor o evi alıyor. Sonra da diyor ki ben sana bu evi 5 yıllığına, 10 yılına 150 liraya sattım diyor. Dolayısıyla aldığı fiyat belli, sattığı fiyat belli, vade belli. Ne yaptı? Bizden topladığı paraları götürdü, bir kişinin ev almasına yardım etti. Sonra da ondan elde ettiği 50 liralık karı bize oran anlaştığımız oranlar ölçüsünde dağıtıyor. Buna da murabaha deniyor. Araba alacaksın işte 30 bin liralık bir araba almaya ihtiyacın var. Paran yok gidiyorsun bankaya. Banka diyor ki bu arabayı ben sana satın alırım 30 bin liraya ama sana diyor 2 yıllık vadeli olarak 38 bin liraya satarım diyor. Mesela 8 bin lira orada vade farkı koyuyor. Oradan aldığı 8 bin lirayı sizin e, karhanenize orant kendisiyle onun arasında orantısal olarak dağıtıyor. Buna da murabaha satışlı yatırım diyor yani topladığı parayı bu şekilde kullanıyor. İşte finansal kiralama yapıyor. Faiz bankalarının yani yaptığı ihtiyaçlardan birisi de yani bir kiralama yapıyor. Bir taşın, taşınırı ya da taşınmazı kira bitiminde geri alınması şeklinde gerçekleşen normal bir kiralama var. Bir de mülkiyetin devriyle sonuçlanan kiralamalar var. Diyor ki mesela ben diyor sana buraya bunu bundan diyor. Bunu satın alırım. İşte ee, işte bana 5 yıl, 10 yıl şu kadar para ödersen hem kira parası alırım senden hem de yüksek kira aldığı için de aynı zamanda bunun mülkiyeti de sana geçer diyor. Bu şekilde leasing ya da finansal kiralama denilen tekniği kullanıyor. Bunların hepsi İslam fıkka açısından caiz olduğu için bu yöntemleri kullanıyor bankalar, İslam bankaları. Anladık mı arkadaşlar? Diğer bankacılık hizmetleri de tabii ki o. Sermayeyi tutma vesaire. Onlar bir süre daha değişik teknikler de var. Burada esası şu. Faize düşmeden bankaların yaptığı işlemi yaparak bir şey yapmak. Şimdi burada açıklama yapmamız gereken önemli bir nokta var. Bankalar yukarıda saydığımız dört yöntemden daha çok finansal kiralama ve murabahayı kullanıyorlar. Niye? Müşarekeyi ve mudarebeyi az kullanıyorlar. %1, 2, 3 gibi bir oran var orada. Murabaha %90'ı teşkil ediyor. Niye? Çünkü murabaha da garanti etme imkanı var. Mudarebede ve müşarekede yani ortaklıkta, emek sermaye ortaklığı ya da normal ortaklıkta yatırımın hem uzun vadeli olması gerekiyor hem de Kâr etme garantisi yok. Dolayısıyla sizler yani insanlar ne kadar Müslüman olursanız olun paranızı boşuna götürüp de bir bankaya yatırıp ya bu puan birileri de bununla yatırım yapsın da şirket kursun onlara faizsiz verilsin diye vermiyorsunuz vermiyoruz. Kimse vermez bunu. Garanti arıyoruz. Mesela paramızın zarar edeceğini düşünsek o bankaya götürüp yatırmayız. Hep kar edeceğini düşünmemiz lazım. Ki oraya götürüp yatıralım. O yüzden bankalar da bunu fark ettikleri için ortaklığa çok yönelemiyorlar. Çünkü herkes 3 aylığına 1 yıllığına veriyor. 3 e ayda 1 yılda da mudarebe veya müşareke yapmak uzun vadeli yatırım yapmak mümkün değil o parayla. Dolayısıyla %90 murabaha, yani daha garantili yollara başvuruyorlar. İşte diyelim bir e, hastanenin e, çok büyük bir, e, çok pahalı bir e, tıp e, e, görüntüleme diyelim a, e, aletine ihtiyacı var. O görüntüleme aleti 3 milyon, 5 milyon dolar tutarında bir aleti almak için gidiyor katılım bankasına katılım bankası alıyor peşin vadeli veriyor ona bu şekilde daha garantili bir yol vadeli olunca şimdi ben size şu bardağı 10 liraysa 10 lira da diyebilirim ama ne zaman ödeyeceksin ya ben işte seneye ödesem bu parayı dediğimde hemen ben diyorum ki iyi tamam o zaman ben bu banka bu bardağı sana seneye e, 12 liraya vereyim, 10 lira değil 12 liraya diyorum. Mesela bu normal, bu vadeli satış, vadeli satış caiz zaten. Yani bir e, malın fiyatı aramızdaki anlaşmaya bağlı. Fiyatası e, peşin satışlarda fiyatı şöyle oluşuyor, vadeli satışlarda şöyle oluşuyor, uzun vadeli satışlarda şöyle oluşuyor. Böyle bir piyasa var. Vadeli satış caiz. Dolayısıyla vadeli satışta Öyle bir şey diyemiyorum, ya, niye uzak duruyorsun? Murabaha Demek ki bir yerde garantili bir yol olduğu için bankalar tercih ediyor. Çünkü müşterisi, yatırımcıları, mudileri garantili e, yol arıyor. Garanti olmazsa getirmiyor parayı. Zaten bankalı, bankalar bu garantiyi verdiği için bankacılık yapabiliyor. Yoksa yapamazsınız ki. O güvence olmasa kimse parasını oraya yatırmaz. O yüzden onlar da Ortaklığa yatırım yapmak yerine murabahaya yatırım yapıyorlar. Yani burada bankanın suçu yok, suç bireylerin. Yani illa bir suç varsa, suç değil de hani insanların psikolojisi böyle. Anlaştık mı? Anlat. Tamam. Peki. Böylece bankacılık biri bitirdik. 2'ye geçelim mi yoksa ara mı verelim? Tabii ki taksitli satış, vadeli satış. Evet, ara veriyor muyuz? Hadi elinizi kaldırın bakayım kaç kişi? Evet. 1 e devam vermeyelim diyorlar. Vermeyelim. 5 dakika olsa olmaz mı? Devam edelim. Devam, devam, devam, devam. Evet, devam edelim diyenler kazandı. Aa 5 dakikacılar da 4 kişi oldu. 5 kişi oldu. Peki. Devam ediyoruz. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi öbürüne geçelim bakalım. 11. Peki. Evet, bakalım bu nedenmiş, murabahayı burada da anlatıyor, İyi, orayı hızlı geçeceğiz, bakalım biraz ayrıntısına giriyordur orada. Leasing, ondan da bahsediyor, eksilen ortaklık, ondan da bahsetmişti kısaca, türev işlemler, kredi kartları. Şimdi satın alma emri üzerine murabaha Bankacılığı, bankacılığın bugün dedik ki esas yaptığı işlem bu satın alma emri üzerine murabaha kim kime satın alma emri veriyor ben e, araba alacak olan e, yatırımcı olarak bankaya gidiyorum diyorum ki ben şöyle bir araba alacağım şu fiyatlarda bana bu arabayı alır mısınız diyorum. Ben de e, siz e, bana bu arabayı alırsanız ben e, sizden o arabayı vadeli olarak alma sözü veriyorum diyorum. Diyorum. Değil mi? Böyle başlıyor iş. Yani bankaya gidiyorum diyorum ki bana şu arabayı siz satın alın. Siz o arabayı satın aldığınızda ben de sizden onu sizin belirleyeceğiniz vade oranında Vadeli olarak satın alacağım. Bir söz veriyorum yani. Benim emrime binaen benim sözüme binaen onlar o arabayı satın alıyorlar. Sonra da ben bankayla oturuyorum. O arabayı vadeli olarak alıyorum. İşte buna satın alma emri üzerine murabaha deniyor. Mu'el murabaha lil amiri bis şira şira. Satın alma bis şira. Satın alma amirine binaen murabaha yapmak. Tabi tabi almadan belirliyorlar aşağı yukarı. Oranlar belli oluyor zaten bankalar bunları ilan ediyorlar. Bu murabaha aslında İslam hukukunda var olan bir işlemden doğuyor. Nedir o? Şimdi emanet akitleri dediğimiz akit türleri vardı. Hatırlıyor musunuz? Emanet akitleri. Neydi onlar? Betül hadi bakalım. Hülya hatırladığınıza göre söyleyin. Emanet hayır tabii ki vedia, ariyet, emanet ama emanet satışları diyeyim, akit diye miyim daha. Emanet satışları. Hani bir e, pazarlık satışı vardı, fiyatın pazarlıkla oluştuğu bir satış, bir de fiyatın emanet olarak oluştuğu bir satış türü vardı. Üç şey ayrılıyordu hani, murabaha, vadiya, bir de neydi, e, murabaha, vadiya, öbürü neydi, Tevliye. evet. Hayır hayır, ipotek sona gelecek, o ayrı. Murabaha, tevliye vadi'a. Ne demekti? Şöyle diyor ki satıcı geliyor müşteriye diyor ki ben bu arabayı 30 bin liraya aldım 32 bin liraya sana satıyorum diyor. 2 bin lira karını ekliyor öyle satıyor. Bunu söylüyor. Alıcı da bu söze binaen aldığı için emanet ediyor. Ona güveniyor. Ondan dolayı fiyatı vererek satma. Ya da tevliye ise 30 bin liraya aldım. Maliyeti bana 30 bin lira. Sana da 30 bin liraya satıyorum diyor. Ya da diyor ki bu, bu arabanın maliyeti bana 30 bin liradır. Benim acil paraya ihtiyacım var. 28 bin liraya sana veririm diyor. Bu da vazia oluyor. Bu işte emanet adli. Murabaha buradan geliyor. Bankanın yaptığı da böyle bir şey. Yani maliyeti Müşteriye söylüyor, diyor ki ben bu arabayı şu fiyata aldım, şöyle bir kar koydum, şu kadar vade koydum, sana böyle satıyorum. Yani belli kaça mal olduğu arabanın. O yüzden buna murabaha deniyor. Dolayısıyla müşterim talep ettiği malı gidiyor banka, satın alıyor, sözlü veya yazılı gerçek bir satış da yapabilir ya da sadece sözlü satış yapabilir. Türkiye uygulaması nasılmış? Türkiye 2001 yılına kadar bankalara satıcılar bankalara bankada müşteriye fatura kesmek suretiyle önce bir fatura yapıyorlar. Yani hem satıcılar bankaya bankada müşteriye fatura kesiyordu. Sonra bu ikili fatura biraz problem yaratmaya başladı. İki defa vergi vesaire gibi maliyetleri artıran bir şey olduğu için demişler ki işte sözlü olarak satış yapmak yeterlidir. İslam hukukuna dolayısıyla sözlü olarak satılsın. Dolayısıyla tek fatura uygulamasına geçilmiş oluyor. Ama bu sefer ortada ikinci bir e, satış ve söze binaen ikinci bir satış yaparsa kimin adına? Tabii müşteri adına fatura. Yani ikili fatura yok yani. Evet, faizli banka parayı veriyor, evet. Diyor ki sen git al diyor. Öbür de hayır ben diyor senin adına satın alıyorum, vadeli satıyorum sana diyor. Şimdi çağdaş murabaha ile klasik murabaha arasında bir fark varmış. O bizim hani satıştaki murabaha dediğimizle, emanet satış olan murabaha ile. E, Klasik murabaha ile çağdaş murabahanın farkları varmış. Nedir onlar? Bir kere ortada bir bankanın olması. Yani bir arada bankacılık, ticaret, diğeri tamamen ticaretken burada bir bankacılık işlemi. Bu değil mi? En temel fark bu. Yani birisi bankacılık yapmak için bunu yapıyor. Diğeri ise ticaret yapmak için yapıyor. Aradaki en büyük fark bu. Klasik murabaha da peşin satma mümkünken bu çağdaş murabaha vadeli sisteme dayanıyor. İlla vadeli satılması gerekiyor. O da finansman tekniği olmasından dolayı. Yani klasik murabaha alınıp finansman tekniğine adapte edilmiş. Evet bir diğeri de işte e, banka aslında malla doğrudan ilgili değil bankanın mal da, malın fiyatı nedir, piyasadaki fiyatı nedir, bununla ilgilenmiyor. Çünkü esas amacı o malı almak değildi ama klasik murabaha da eski murabaha ticaret olduğu için e, satıcı e, o bankanın konumunda olan e, alıcı ve satıcı e, daha çok satıcı diyelim yani e, bir malı alıyor birinden getiriyor birine satıyor bu iki tarafı da biliyor ama bankanın böyle bir özelliği yok, onun amacı ticaret yapmak, mal alıp satmak olmadığı için malın fiyatı nedir, piyasadaki fiyatı nedir buna ilgilenmiyor. Ayrıca klasik murabaha da malın alımı ile satımı arasında süre geçiyor ve bu da depolanması vesaire, telefonma ihtimali arızalanma gibi ihtimaller ortaya çıkarırken çağdaş murabaha doğrudan doğru et, malı alıp hemen şeye teslim ettiği için daha az risk taşıyor. Böyle bir fark varmış. E, bu birincisi yani bizim e, bugünkü insan bankalarının kullandığı en önemli finansal finansman tekniği murabaha dedik. İkincisi de leasing ya da temlik ile sona eren icare yani sonuçta mülkiyeti devretmeyle sonuçlanan bir kiralama yöntemi. Mülkiyetin devriyle sonuçlanıyor. Halbuki kiralamada mülkiyet devre olmaz değil mi? Kiralamada şöyle olur siz belli bir süre kiralarsınız, kirasını ödersiniz kirasını ödediğiniz sürece o süre içerisinde o maldan yararlanırsınız sonra malı sahibine teslim edersiniz. Mülkiyeti sona ermez, mülkiyet size geçmez. Ama e, bu leasing dediğimiz e, kiralama yönteminde mülkiyet sonunda e, kiralayana geçiyor. Leasing işleminin faaliyet kiralaması ve finansal kiralama olmak üzere iki türü bulunuyormuş. Ne demek ben de bilmiyorum ya bakalım neymiş bu? Faaliyet kiralaması ve finansal kiralama. TOKİ'de kiralama yok ya. Toky'de doğrudan böyle satım alma yok mu? Sadece her şeyi diyorsunuz. Tapıyı sonra veriyor diye mi onu söylüyorsunuz? Baştan da verebilir banka kredisiyle ama onun yerine belki hani faizsiz olsun diye leasing yöntemi, kirayeder gibi yapıyor. Evet. Ama orada doğrudan mülkiyeti baştan ödeyebilir yani. Yani oradaki kira öder gibi bir satış reklam tekniği yoksa yöntemin adı değil. Reklam yönteminin adı. Reklam sloganı daha doğrusu kira öder gibi. Evet ııı ee, Faaliyet kiralaması, yatırım konusu makine ve ekipmanın belli bir dönem için sadece kullanım hakkını elde etmek amacıyla kiralanması işlemi. Kullanım hakkını elde etmek için kiralanıyor. Finansal kiralama ise ilgili kanunda kiralayanın, kiracı, kiracının talebi ve seçimi üzerine 3. kişiden satı aldığı veya başka surette temin ettiği bir malın zil her türlü faydayı sağlamak üzere belli bir süre feshedilmemek şartıyla kira bedeli karşılığında kiracıya bırakmasını öngören sözleşme olarak tamamlanmıştır ancak sözleşmede karlaştırılması halinde kiracı süre sonunda malın mülkiyetini satın alma hakkı elde edebilmektedir. Bu zaten klasik fıkıhta da bu tür icareler kabul ediliyor icareteyn akitleri buna zemin hazırlamış klasik fıkıhta kabul edilen bir yöntem sürenin sonunda malı geri alma veya Mülkiyeti devretme şeklinde sonuçlanabiliyor bu e, e, leasing dediğimiz yöntem. Leasing işlemiyle finansal kuruluş malın mülkiyetini kendisinde tutması sayesinde alacak haklarını garanti altına alma imkanı elde ediyor. Mülkiyeti kendinde tutuyor ki garanti edeyim. Bu e, uzun süreli kiralamalarda Vakıfların da Osmanlı döneminde kullandığı bir yöntem. Mülkiyeti kendisinde tutarak malı garantilemiş oluyor. Büyük bir yatırım yapılmasına imkan veriyor. Siz, sizin adınıza makinelere yatırım yapıyor ama sizin batma ihtimalinizi riskine binaen diyor ki mülkiyeti bende kalacak size bir şey olursa malı ben alacağım diyor. Çünkü mülkiyeti derse batarsa haciz gelecek o mallar da gidecek dolayısıyla banka alacağını alamayacak. Bu sebeple kiralama olarak bunu tanımlıyor ve e, belirli bir sürenin sonunda satın alma gibi bir kiralama oluyor. Yani hem taksitlere bölünmüş bir satış e, gibi oluyor bu yani tamam mı? Kiralama bedeli deniyor, mülkiyeti devretmediği için tabi kiralama deniyor. Ama aslında gerçekte satış parasının tümünü ödemiş oluyor. Hatta karıyla beraber ödemiş oluyor. Vadeli satış karıyla beraber ödemiş oluyor. Aslında Dolayısıyla hem kiralama olarak niteleniyor hem de satış işlemi gerçekleşmiş oluyor bu süreçte. Şimdi bu işte acaba bu bir akitte iki akit ya da şartlı satışa girer mi? Yani hem kiralama hem satış nasıl oluyor diye bazı İslam hukukçuları ihtilaf etmişler ama sonuçta ulemanın bu yöntemin geçerliliği konusunda görüşü ağırlık kazanmış. Dolayısıyla bu yöntem kabul edilen bir yöntemdir ve bu sebeple de hem Heyeti Kıbrıllı Ölema hem de İslam Konferansı Teşkilatı İslam Fıkıh Akademisi bunun caiz olduğuna dair fetva veriyor. Tabi belli şartlar ileri sürmüşler. Yani demişler ki leasing öyle riskli bir yani helal haram açısından risk taşıyan bir şey olduğu için belirli şartlarla caizdir. Nedir o? Satım hattı daha sonra gerçekleştirilmesi şartıyla birbirinden tamamen müstakil iki akit yapılmalı diyor. Yani müstakille iki akit yapılacak. Yani birisi kiralama daha sonra da satışma şeklinde. Veya kira sözleşmesi ile birlikte icaret süresi sonrasında balın kiracı tarafından temellik edilecek bir vaatte bulunulmuş olacak. Gerçek ve fiili bir kiralama bulunacak. Ve yapılan işlem satım adlini gizlemek amacıyla yapılmış olmayacak. Kiralanan malın tazmin yükümlülüğü kiracıya değil kiralayana ait olmalı. Çünkü kiralanan malın tazmini eğer kiracının bir kusuru yoksa sahibine ait olmalıdır. Dolayısıyla e, burada kiralama e, esasları geçerlidir. Buna göre kiracının tadili kusurundan kaynaklanmayan zararları Banka üstlenmiş olacak diyor. Bu şartla caizdir. Aksi halde bu kiralama sayılmayacağı için o zaman kiralama artı satış gibi iki işlemin bir arada olduğu bir şey olacak ki bu yasaktır. Leasing sözleşmesi malın sigortalanmasını kapsıyor ise malın ticari sigortalara değil teabuni sigortalara yaptırılması. Yani bir yerde ticari sigortalar... E, faizli sigortalar olduğu için İslam sigortası üzerine sigorta ettirilmeli diyor. Çünkü sigorta olmazsa e, her iki tarafta zarar görme ihtimali var. E, bir de leasing işleminde kira müddeti boyunca icare akti malın kiracı tarafından temellik edilmesi sırasında ise satım akti hükümlere tabi olacaktır. Yani e, kiralama akti süresi var. O süre içerisinde kiralama Temellik edilmesi durumunda da bey aktü hükümleri takip edilecek. Yani farklı zamanlarda farklı şey olacak. İslami sigorta da bugün işte yine paranın faiz dışı işlemlerle, helal yollarla işletilmesi yoluyla sigorta edilmesi demek. Bunlara teavuni sigorta diyorlar veya tekafül de diyorlar belki gelecektir bakalım. Var var bu Kuveyt Türk'ün bir neydi o e, bir e, böyle bir sigorta e, şeyi var. işletimle ilgili olmayan bakım masrafları da kiracının o değil, mal sahibinin, bankanın oluyor. Evet, şu durumlarda da leasing geçersizdir denmiş. Otomatik mülkiyet geçişi e, kabul edilmiyor. Muzaaf geleceğe bağlanmış bir satım aktı gibi ta, e, tasarlanmaması gerekiyor. Yani şöyle ben bunu sana işte şu kadar taksitle ödediğin takdirde o zaman mülkiyet geçerli olacak şekilde sana bunu sattım dememeli. Satış yeni bir akitle sonunda yapılmış olmalı. Bir de gerçek bir kiralama sözleşmesi ile birlikte mal sahibi lehine ileri sürmüş şart muhayyerli bulunan bir satım hattının yapılması ve muhayyerlik süresinin de en son kiranın ödenme hattı olarak tayin edilmesi durumu yani yine muzaf akde benzediği için yani ileriye bağlanmış bir akde benzediği için muhayyerlik bu şekilde ileriye bağlama şeklinde kabul edilmiyor. ise bunlar geçersiz olan türler. Şunlar da Burada da işte hangi durumlarda geçerli olduğuna dair örnekler var, leasing ile ilgili. İslami finans kuruluşları, muhasebe beledetleme kurumu, fıkıh meclisinde leasing'in aşağıdaki şartlar gerçekleşmesi halinde caiz olduğuna karar vermiştir. Aşağı yukarı benzeri şartlar orada da var. Evet, şimdi gelelim bir diğer e, yöntem, finansman yöntemi. Bu İslami sigorta malamı yapılıyor, kişisel sigortada oluyor mu? Hayat sigortası mı demek istiyorsun? Sanmıyorum, hayat sigortası yapmıyorlar galiba. Çok temel olarak leasing nedir? Temel e, geçerlilik şartları nelerdir? Bunları bilseniz yeter sanmıyorum ama bakın yani Kuveyt Türk'ün e, neydi o? E, mıydı? Böyle bir şirketi var. Tekafül sigortası da diyorlar ona. Novea mıydı? Neydi onun adı? Tam hatırlamıyorum şimdi. Evet, Neova. Nova doğru. Doğru Süeda. Böyle bir sigorta şirketi var. Yani e, kasko yapıyorlar işte ne bileyim e, bildiğimiz malla ilgili sigortalama işlemlerini yapıyorlar. Müşareke neydi arkadaşlar? Şimdi bir diğer e, finansman e, yatırım finansman e, tekniği bankaların uyguladığı. müşareke bir işi gerçekleştirmek üzere e, emek ve sermayelerin ortak hale getirilmesi, emek ve sermaye ile birlikte ortak kurmayan müşahede deniyor. E, i̇şte kar paylaşımı başlangıçta taraflar işte diyorlar ki şu kadar kar üzerine anlaştık diyorlar, e, zarara katılmadan yine ortaklıktaki sermaye paylarına göre oluyor. Buna müşahede deniyor. Müşarekenin iki türü olduğunu daha önce de bahsetmiştik. Neydi ona? Bir sürekli müşareke bir de eksilen müşareke. Yani mülkiyetin devriyle sonuçlanan müşareke. Bir ortaklık var. Yani banka yatırım yapıyor ve sürekli ortak oluyor. Bir de banka yatırım yapıyor ama belli bir süre için o paranın karını. Mesela diyor ki ben sana 100 milyon lira yatırırım. 100 milyonunu mu geri aldığım gibi işte 100 milyon lira kata, katarım ortaklığa. 100 milyon liramı geri aldığım gibi karın da bu yatırımdan doğacak karın da %80'ini alırım diyor. Sonra işte 2 yıl sonra %70'ini alırım. 3 yıl sonra %60'ını alırım vesaire böyle 10 yıl sonra %1'ini alarak bitiririm diyor. Böyle Mülkiyetin devriyle sonuçlanıyor. Dolayısıyla şirket o yatırım yapan e, e, esas e, yatırımcının e, şirketi haline dönüyor. Bir yerde e, şey gibi e, yap, işlet devlete benze, be, be, yap işlet devlet de böyle bir sistem. Yani 20 yıl e, köprüyü yapıp kullanıp karını elde edip 20 yıl sonra mülkiyetini e, devlete devrediyor. Mesela yap işlet devlet modeli de biraz aslında... Eksilen mülkiyet e, yöntemi gibi e, bankalar da bunu kullanıyorlar tamam yani bunun da İslami açıdan e, helal olup olmadığı tartışılmış hayır emek ve sermaye birlikte yani yani hem emeğini katıyor hem sermayesini katıyor diyelim iki tarafta veya bir taraf parasını katıyor bir taraf hem emeğini hem sermayesini katıyor. Yani banka da, para, banka para veriyor ama şey de para veriyor yani sermaye yatırım yapan kişi de para veriyor. Büyük değil mi ya? Üç şekilde gerçekleşir demiş e, İslam Fıkı Akademisi'nin yaptığı toplantı Dubai'de İslam Bankacılığı Kongresi'nde yap, yapılan bir sonuç bildirgesinde, ne diyor? Banka ile müşteri mutabık kaldıkları şartlar dahilinde bir müşareke ortaklığı tesis ediyor, tamam. İleriki zamanlarda banka sahip olduğu hisseleri müşteriye müşareke aktinden sonra müstakil bir akitle satıyor banka ve müşteri sahip bulundukları hislere diğer ortağı veya üçüncü bir tarafa satıp satmamakla tamamen özgür oluyorlar. Bu birincisi yani bu şekilde sona erebilir. İkincisi bu tür müşahareke ortaklığında banka müşteriye kurulan ortaklıktan elde edilecek olan gelirin anlaşılan bir bölümüne sağlamış olduğu finansman miktarını geri almak üzere el koyma hakkını şart koşuyor. Bu tür müşahareke ortaklığında banka müşteriye kurulan ortaklıktan elde edilecek olan gelirin anlaşılan bir bölümüne sağlamış olduğu finansman miktarını geri almak üzere el koyma hakkı elde ediyor, şart koşuyor bunu. Bu da bir yöntem. Dolayısıyla bununla da sona erebilir. Üçüncü bir müşareke ortaklığında ise müşteri bankanın sahip olduğu hisseleri üzerinde mutabık kaldıklarını belirli devirlerde satın alma ve tedici olarak malın tamamına malik olma hakkına sahip oluyor. Bu şekilde bir müşarekenin diğerlerinden en önemli farkı müşterinin hisse alım bedelini isterse ortaklık gelirinden isterse başka bir kaynaktan ödeyebiliyor. En yaygın olan da bu yöntem, bu son. Zaten bizler, benim size anlattığım da bu yöntemdi, tamam mı? Evet, gayrimenkul üzerinde de aynı şekilde gerçekleşebilir. Burada da onun şartlarından bahsediyor. Evet genel olarak e, aşağı yukarı hepsi bunun bir e, geçerli bir e, işlem olduğunda ama tabi e, belirli e, yön, şartlara ve e, hususlara dikkat etmek e, kaydıyla geçerlilik kazandığı üzerinde e, bir yerde ittifak etmişler. Çünkü çok önemli bir e, ihtiyacı finansmanda gör, görüyor bu. E, başka türlü müşareke ortaklığı bankanın sürekli yatırımcının, otomobil fabrikasının orta olduğunu düşünürseniz, banka bir süre sonra e, tüccar haline gelecektir ve bankacılık işlemi e, karışacaktır. Bu da tabii ki e, problemli. O yüzden bir şekilde bankanın o işten çekilmesi gerekiyor. Buna bir yol bulmamız gerekiyor. Ki zaten e, faizsiz bankalarda var olan örnekler İslamileştirilerek bu e, süreçler bu dediğimiz teknikler, araçlar bulunuyor. Eğer önümüzde bir model var o modele bakarak geliştiriyorlar onu kısaca. E, ha şunu diyebilirsiniz. E, peki niye faizsiz bankaları e, izliyorlar? Niye onları taklit ediyorlar? Kendileri yöntem geliştirse ya. E, bu, bunu söylemek kolay ama e, ekonomi dünyasında işler biraz farklı işliyor. Ekonominin e, hakim belirleyici aktörleri ee, hala e, faizi sisteme sahip olan büyük sermaye sahipleri olduğu için onların e, e, hakim olduğu bir piyasada siz kendinize göre bir takım yöntemler geliştirip e, ona göre davranamıyorsunuz. Dolayısıyla aslında bir yerde ekonomik düzen sistemde e, abiler ha, sisteme hakim olanlar kuralları koyuyorlar. Dolayısıyla siz de o kurallar çerçevesinde o sınırlar çerçevesinde oynamaya çalışıyorsunuz. O yüzden o mevcut araçlar ve teknikleri gözlemleyip onların İslami versiyonlarını üretmeye çalışıyorsunuz. Yani onları örnek alıyorsunuz. Onlara benzer sistemlere göre çalışıyorsunuz. Eğer onlara benzer sistemlerle çalışmazsanız bu sefer sistem kendisinin dışına itiyor sizi ve yok ediyor. O sebeple bir yerde e, bütün e, faizsiz e, araçlar faizli araçların örneklenmesi yoluyla elde edilmiş oluyor. Bu kötü bir şey değil. Bu mecburiyetten kaynaklanan bir şey. Anlatabilirim mi? Evet. Son olarak bir de kredi kartlarına bakalım, hepimizi ilgilendiriyor. Üç tür kredi kartı varmış, bir debit kart. Evet, öyle. Bitaqatul bita khasmil fevri. Güzel çevirmişler. Bitaqatul khasmil fevri. Debit kart denilen bir sistem var. Yani ben paramı bankada tutuyorum. Faizli değil yani cari hesapla paramı tutuyorum. Banka bana bir tane kart veriyor. Diyor ki sen bununla alışverişini yap. Ben buradan sen oradan parayı kaç para ödersen ben buradan direkt aktaracağım parayı oraya. Sen paraya hiç dokunmadan kartınla alışveriş yapacaksın. Buna debit kart deniyor. Yani kredi kartı değil bu. Debit kartı. Bu ne gibi? Bankamatik kartları debit kartı olabilir. Yani şöyle e, kredi kartında nasıl? Diyor ki bir ay sonra ödemek üzere. Dıt da kredi kartı da olabilir. Dıt. Debit farklı bir şey. Debit şu demek. Kredi kartı gibi süre yok. Sen parayı e, kartı e, işte markete verdiğinde market o parayı senin kartından na e, e, senin kartın e, hesabına emir gönderiyor banka hemen o parayı e, o marketin hesabına geçiyor işte 55 doluk bir alışveriş yaptın kartı veriyorsun şifreni giriyorsun e, hemen banka o emri alıyor senin paranı o markete gönderiyor. Bu kredi kartı değil yani. Bu doğrudan parayı oraya transfer ediyor. Senin adına havale gibi bir şey. Tamam mı? Yani hesabında bulunan paraya göre çalışıyor yani. Bu hesabında para yoksa çalışmıyor. Kredi kartında hesabında para olmasa bile sana bir nevi vadeli borç vermiş oluyor. Tamam? Türkiye'de çok yaygın değil, onun için garip garipsiyorsunuz. Avrupa'da ben dedim ya uzun süre yaşadım, orada bunu çok kullanıyorlar. Ya çek kullanıyorlar ya debit kart kullanıyorlar. Ya hesabınız var, hesabından çekiyor onu. Hesabında para varsa tabii yapabiliyorsunuz. Ücretli veya ücretsiz olabilir. Yani bunun karşına banka sizin adınıza bir işlem yaptığı için bir ücret al alabiliyor. Ücretsiz de olabiliyor. Senin paranı bankada tutmak için bir teşvik oluyor. Evet. bir de charge card varmış o nedir Bu bir nevi çek kart gibi bir şey, charge kartı herhalde. Bitaqtil itiman ol xasmi alajil peşin ödeme ve itiman emanet emin eman emin olma anlamında. Bilmiyorum, benim hiç charge kartım olmadı, onun için bunu anlayamadım. Bilen var mı, charge kartı olan var mı? belirli bir limit için size sadece ödeme imkanı veriyormuş. Kredi kartından farklı. Mal ve hizmet bedellerini ödemede kullanılabildiği, nakit çekme imkanı da veriyor ama belli bir süre. Faiz borcu geciktirdiğin zaman faiz uygular. Sana diyor ki ee, şu kadar süre, şu parayı, e, şunu, bu kartı kullanabilirsin, ama onu geciktirdiğin zaman ben ona faiz e, vereceğim diyor. Yani belli bir süreyle sınırlı yani sana bir e, harcama imkanı veriyor. Kartı veren kuruluşlar e, hi, kart ücreti almıyor ama iş yerlerinden onun yerine e, belli bir bedel alıyorlarmış o kartın karşında. Kartı veren kuruluş bir nevi çekler gibi yani bunu çek gibi düşünün çekin check, karta dönmüş hali diyelim yani charge card. ve nihayet en yaygın kullanılan debitten daha fazla kullanılan kredi kartı. Önce diyor ki sana diyor ben 10 bin liraya kadar harcama yetkisi veriyorum diyor. Nakit de çekebiliyorsun. Faizi bir şekilde işte 28 günde ödeme imkanı veriyor, bir günde 28 gün arasında süre uzatma imkanı veriyor. Kredi kartı faizi verirsen sizden ücret almayabiliyor veya kart ücreti alıyor ya da sizden hiç ücret almayıp işte belli bir oranı iş işyerlerinden kesiyor yüzde. 1 ile %8'e kadar bir oranı kesebiliyorlar müşteriler şeyden, iş yerinden. Aynı zamanda borcu banka üstlenmiş oluyor. Kartı veren banka çek hesabı gibi üstlenmiş oluyor. Ayrıca kartı veren kuruluşun ödediği miktarı geri alma hususuna kart kullanıcısına karşı kart kullanıcısı ile iş yeri arasında ilişkiden bağımsız mücerret bir hakkı oluyor. Kartı veren kuruluş ödediği miktarı geri almayı doğrudan müşteriden alma hakkı elde etmiş oluyor. Halbuki alışveriş sen yaptın ama banka ya havale etmiş oluyorsun. Şimdi gelelim bunun bunlar normal kredi kartlarındaki yürüyen işlemler bunun İslami açıdan, fıkhiye açıdan ne gibi bir sorunu var? Bir mesela zaten eğer buralarda faiz işlemi Varsa bunlar zaten caiz değil. Yani diyelim ki e, ödeyemedin faiz e, şart koştu. Faizle ben daha sonra artırarak alırım senden gibi. Bu şart varsa zaten bunlar geçerli değil. E, Fıkhi açıdan haram oluyor. E, bunun dışında... E, müşterinin e, hem e, işlem yaptığı, e, satış yapan iş yerinden yahut e, kişilerden aldığı bir takım kart ücretlerinden veya Visa master gibi e, bu işin güvencesini sağlayan e, küresel e, şirketler var. O şirketlere ödedikleri belli paralar var. Bunlar e, belirli masrafların karşılığında olduğu için bunlara da bir sorun yok. Öyle mi? Bu konuda en önemli tartışma alanı neresiymiş? Şurası. Eee kredi kartıyla alışveriş yapıldıktan sonra bankanın üye iş yeri olarak adlandırılan satıcılardan aldığı komisyondan gel geliyor. Şimdi e, sen seni ilgendirmiyor. Sen kredi kartınla piyasada zaten nakit de ödesen, kredi kartıyla da alsan Kim dedi? Ben öyle bir şey demedim Fe, e, Feyza. O tarafta bir şey yok. Problem başka yerde. Senin öden, Seninle iş yeri arasında veya banka arasındaki şeyde bir problem yok. Problem daha çok e, banka bunun karşılığında üye iş yerinden satıcıdan aldığı bir komisyon var. Diyor ki benim kartımı kullanarak senden alışveriş yaparsa diyor bir kişi ben o borcu sana ödeyeceğim 28 gün sonra o bana ödeyecek ama ben bugün sana ödeyeceğim diyor. Ben bugün sana ödediğim için ne yapacağım sana biraz düşürerek ödeyeceğim diyor. Şimdi ben gittim 100 liraya bir ayakkabı aldım kredi kartıyla ödedim. Kredi kartımın sahibi olan banka bu borcu üstlendi. Ben para ödemedim. Kredi kartıyla benim işte bin liraya kadar harcama yetkim var. 100 lirasını aldım. O arada artık ben aradan çıktım müşteriyle banka borçlu alacaklı oldular. Şimdi ben 28 gün sonra bankaya bunu ödeyeceğim. Ama bu arada banka müşteriye peşin ödeyecek. Anladınız mı? Ama ne ne yapacak? Peşin ödeyeceği için biraz daha komisyon alacak oradan. Diyecek ki tamam ben sana 100 lirayı vereceğim ama 98 lira olarak vereceğim ya da 90 lira olarak vereceğim. Anladınız mı? Böyle arkada böyle bir işlem var. Yoksa niye yapsın banka ya da e, ba, e, şeyde satıcı da aslında onu şeye koyuyor diyelim sana 100 lira diyor ya ayakkabı aslında o ayakkabıyı belki nakit ödesen 90 lira ya alacaksın banka bir yeri 90 liraya almış 100 lira sana satmış gibi oluyor Anladınız mı? Ama bu kurgusal bir şey, öyle bir şey yok olmuyor yani. Evet. Banka kar ediyor, sana kartını satıyor, hem parasını sende tutuyor, senin bankayla çalışmanı sağlıyor vesaire. Evet. Şimdi burada bazıları bunun faiz olduğu için geçersiz olduğunu ileri söylüyormuş. Mesela El-Kari, Hammad ve Karadağ bankanın aldığı komisyon kefille kefile olunan arasında gerçekleştiren bir sulh e, farkından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Hanefi Fuhası böyle bir muameleyi caiz görüyorlar. Dolayısıyla söz konusu komisyon kefalet karşılığında ücret kapsamında değerlendirilmez diyor. Kefalet karşılığında ücret değil, bir sul arasındaki farktan kaynaklı Bir anlaşma yapıyorlar, bir nevi o anlaşma geliyor. Evet, murabaha'ya benziyor. Abdullah'ın meni ve Karadağ'ın ikinci bir görüşüne göre bankanın tahsil ettiği komisyon onun üye iş yerine peşin ödeme karşısında indirimde bulunması sonucu elde ettiği meblağa olup caizdir demiş yine Karadağ'ı. Bankanın tahsil ettiği komisyon üye iş yerine peşin ödeme karşısında indirimde bulunması diyor. Yani öde ve hemen şey şey eee Hemen vereyim diyor bir yerde, acele ettiriyor, da'u ve te'ac'e. Bir caiz olmadığını söyleyen bir Ebu Zeyd, kimse bu, bilmiyorum bu Ebu Zeyd'i, müşteriye tanıdığı kredinin faizini satıcı konumundaki üye işlerinden almakta buna faiz diyor. Evet, burada e, İslami finans kuruluşlarının muhasebe ve kurumu fıkıh meclisi şöyle demiş. Debit kart, kart sahibi kendi hesabındaki parayı kullanması ve banka ile muamelelerinde herhangi bir faiz söz konusu olmadığı sürece caiz. Şarj kartın caiz olması için aşağıdaki şartlara reayet olacak. Faiz ödeyeceğin her bir talep yer almayacak. Banka kart sahibinin teminat olarak bir miktar para talebilerse bu miktarın katılma hesabına konuları işletme ve karın kart hamili kart ile paylaşılması gerekiyor. Bir para alıyor, onu işletecek, onu işletiyorsa onun karını kart hamiline vermesi gerekiyor diyor. Tabi hiçbir banka bunu yapmaz, banka müşteriye kartı haram olan mal ve hizmet alımlarında kullanmaması yönünde şart koşması ve bu şartla veayet edilmesi halinde kartı geri alacağını belirtmelidir diyor. Evet. Bu kart borcunu faiz olarak ve taksit edildiği bir kart caiz değildir. Bir de, de master gibi kurulsa üyelik, diğer ücretleri ödemesi faiz bulunmaması şartıyla caiz. Faizsiz bankanın iş yerlerinden yapılan mal ve hizmet satışlarına belirli bir yüzdesi komisyon olarak alması caiz. Söz konusu bedel bankanın iş yerine sağladığı aracı, pazarlama diğer maskapların karşılığı sayılacaktır diyor. Bunlar caizdir diyor. Yani işin içerisine faiz girmediği sürece demek ki bunlarda bir sakınca bulunmamaktadır demek istiyorum. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Yeter mi bu kadar? Bu kadar para, mal, faiz sevmedim yani. Ya dünya malı dünyada kalacak da hiç hiçbirimiz de e, öyle kalacakmış gibi davranmıyoruz. Ya bırakın şimdi. Keşke öyle davranabilsek. Burada faizsiz banka düşüncesi nasıl doğdu, gelişti? Buna ilgili bir okuma parçası var. Bunu okuyalım arkadaşlar. Tamam? Doğru bayanlar banka işlerinden pek aramaz, e, anlamazlar ama alışverişe gelince en önce onlar yaparlar. Sadece ne kadar harcadığını, dik, harcadığım dikkate alınmasın derler. Parayı biri düşünsün. Evet dikkatli dağıldı. Böyle peş peşe yapınca bir de e, ayrıntılara çok yer vermiş Abdullah Hoca. Bak Kitabından almış burada. Tarihte günümüze kredi ve finans işlemleri diye. Peki arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. E, görüşmek dileğiyle. Faize bulaşmadığınız sürece, başka bankalardan da alabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum arkadaşlar. Sonuçta bir şey fark etmiyor. Evet. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun. Caiz tabi, niye caiz olmaz? Ödül veriyor. Teşvik. İnşallah helal yerlerde işletiyorlardır bir kısmında. Yok yani tamamıyla faizle işletmiyorlar arkadaşlar. Zaten tamamıyla faizle işletilen, işletilen bir şey olmaz yani.